Ha bu da edeptendir diyerek bu edebi yerine getirelim ne yapamayız asla ve asla diyemeyiz. Burada önemli olan Allah azze ve celle'nin hükmüdür. O hükmün yapılması öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekir. Ama şeriatın hiç herhangi bir aykırılığı yoksa nedir? O edep dediğimiz kısmında yapmadı herhangi bir nedir? sakınca yoktur. Yine Kur'an okumada ve Kur'anla alakalı edebimiz olarak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 Ve yine biliyorsunuz Kur'an okurken e, on harf üzere okuma vardır. Yani kral dediğimiz okuma şekilleri vardır. Ve bir Müslümanın da bunların dışında e, okuma yapmamalı, gelişigüzel okuma ne yapmamalıdır? Kur'an'ı e, okumamalıdır. Ve yine e, Kur'ansız Müslüman bir günlü dahi geçirmemeli. Çünkü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 Kur'an'a başlarken Allah Azze ve Celle'nin emri gereği Besmele çekerek başlamalıdır. Kur'an'ın edeplerinden bir tanesiden ve yine bir sureyi okurken o sureyle alakalı Allah Resulü Aleyhisselatu ve Selam'dan gelen cibayetlere ne yapmalı? İhtimam o surenin Ee, iniş sebebi, nuzul sebebi ve içerideki içeriğiyle alakalı meseleleri de ne yapması gerekir? Bir Müslümanın bilmesi araştırması gerekir. Ve yine Kur'an-ı Kerim tamamıyla şifadır. Kur'an'ın tamamı şifadır. Ama Allah Mesulü Aleyhisselatu Vesselam yine Kur'anla alakalı belli sureleri ayırt etmiş ve onları da kendisi veya bir başkası da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 وأنزلنا Eğer biz diyor bu Kur'an'ı dağların üzerine indirmiş olsaydı muhakkak ki o dağ diyor Allah azze ve celle'nin korkusundan bağırmadan durmazdı diyor Allah azze ve celle. Ve yine ولو أن قرآناً صيرت به الجبال Eğer biz o Kur'anla dağları yürütseydik veya yeryüzünü parçalasaydık veya da onunla ölüleri dilseydik yine de o kafirler ne yapmazlardı iman etmezlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Bellillahil amur cemi'i bütünü Allah Azze ve Celle'ye der diyor. Ve yine Bukhara'da gelen ve Osman İbni Affan radiyallahu anh'unun nüvalt ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselam aftalukum اَوْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَوْ قُرْآنَ وَعَلَّمَ Sizin en üstününüz veya sizin en hayırlınız Allah Azze ve Celle buyuruyor Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Nebukhari'de gelen ve Müslim'de gelen rivayette Ebu Musa aleyhi radıyallahu anhudan rivayette Diyorki Allah Resulü selam Kur'an'ı ezberde tutmaya ihtimam gösterin diyor. Çünkü Çünkü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 Tıpkı artık onun diyor develerin kaçmasından, bağlı develerin artık ürküp kaçmasından, ipini kırıp açmasından çok daha şiddetlidir. Hakikaten onu tekrar etmesi zordur diyor Allah'a söylüyor. Aleyhisselatu ve Ve yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümden gelen rivayette diyor ki La hasede illa fitneteyn. İki şeyden başkasında haset yoktur. Buradaki hasetten kasıt kardeşlerim nedir? Dıpta etmektir. Yoksa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 وَرَجُلٌ اٰتٰهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ اٰنٰى اَلْلَيْنُ وَالْحَبْ Bir adam ki diyor Allah ona malı vermiştir. Bu adam da gece gündüz ne yapar? Bu malı Allah yolunda sadaka, eri, sadaka verir, Allah yolunda İşte bu insana da ne yapılır? Gıpta edilir. Başkasına gıpta edilmez diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve yine Ömer radiyallahu anhun rivayet ettiği hadiste, Müslümini gelen rivayette Allah Resulü selam اِنَّ اللّٰهِ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهَا اَخَر۪ينَ Bu kitabla Allah Azze ve Celle bir kavm yüceltirken bir kazmı da ne yapar? Alçaltır Altı diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet kardeşlerim, imanın 20. şubesi taharetle alakalı. Yani bu özel ismiyle Abdest olabileceği gibi genel yani temizlik manasına gelmektedir kardeşlerin. Allah Azze Maide Suresi 6. Ayet-i Kerimesinde اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَقْصُرُوا وَجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَعَافِقِي Abdest almak için şey, namaz kılma, namaz kılmak istediğinizde ne yapın? Ellerinizi, yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın diyor. ve ayet devam ediyor. Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman" temizlik imanın yarısıdır der. Allahu aleyhi ve sellem. "Velhamdülillahi temle'u'l mizan" Elhamdülillah sözü nizamı doldurur diyor. Ve "Subhanallahi ve'llahu ekber temle'u ma beyne's sema'i ve'l ard" Subhanallah ve Allahu ekber sözleri de gökle yer arasını doldurur diyor Allahu aleyhi ve sellem. namaz bir nurdu. والصدقه برهان صدqa bir burhandır o sabr-u sabır da bir ışıktır diyor Allah-u Teala. Kur'an da Kur'an da ya senin lehine ya da aleyhine bir hüccettir. Kullu nasi yağdu. Feba'i'u nefsuhu fe mu'tiquha au mubiqu. Alişan diyor devam eder. Kimisi vardır ki diyor şey nefsini şeytana satar da helak eder kendini, kimi de nefsini Allah'a satar, yani Allah'a itaat eder, onun emirlerine yerine getirir de, Allah'ın azabından kendini kurtarır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah. Nefsini şeytana satan ve nefsini Allah'a satar. Allah Azze ve Zeyde bizleri nefsini kendisine satan kullarından eylesin. Evet. Abduhu şatru'l-i iman derken, neden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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın neymiyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendisine ve bu ümmete ne yaptırılmıştır? Ganimet, helal, kılınmıştır. Ama geçmiş ümmetlere neydi? Bu haramdı. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, Dost doğru yolda devam edinle sakın eğriliğe sapmayın diyor. Ve şunu çok iyi bilin ki, ''Sizin amellerinizin en hayırlısı namazdır.'' diyor Allah Resulü Selam. Evet. Ve bu vuduyu da, abdesti de mümin olandan başkası korumaz.'' diyor Allah Resulü Selam. Bu namazı da müminden başkası kılmaz. Evet. Yine diyor ki Allah Resulü Selam ve bu derda radiyallahu anh'ından gelen rivayette ''Beş şey vardır ki diyor.'' Her kim bunları imanla beraber getirirse, yerine getirirse cennete girer diyor Allah Resulü selam. Bunlardan bir tanesi her kim diyor beş vakit namazı korursa, güzelce abdesiyle, rukusuyla, secdesiyle, bu vakitleriyle beraber. En önemli ibadet namaz kardeşler. Ve Ramazan orucunu tutarsan, gücü yeter için, gücü yeten Kabe'yi hacc edersen, Aşvar isfarisını yerine getirirsen ve güzel bir şekilde yani içinden hiç hangi bir kötülük geçirmeksizin veya e, cibrilik etmek sizin zekatını verir ise ve emaneti de yerine getirirse diyor. Abdullah da diyor ki emanet nedir? Emaneti yerine getirme El husu min el cenabe cenop cünüplükten dolayı gusletmektir diyor. Her kim bu beş şeyi imanla beraber yerine getirirse de halen cennet, Cennete girmiştir. Rabbimiz bu cennete giren kullarından eylesin. Evet. Ve yine diyor ki Allah'ın Resulü selam, bir Müslümanı diyor, farz bir namaz. Vakti girer. Güzelce abdestini alır. Kuşusuyla, rükusuyla ...namazını kılansa... ...daha önceki diyor... ...işlemiş olduk günahlara kefarettir bu diyor. Eğer büyük günah işlememişse... ...ve ömrü boyunca da bu her zaman bu diyor. Yani bir insan... ...fars namazı... ...eda etmek istediği zaman... ...güzelce abdest alır... ...huşulu bir şekilde namazını... ...hukusuyla... ...secdesiyle yerine getirirse... Geçmiş günahlarına nedir bu ettir diyor. Evet. Büyük günah işlemediği müddetçe. Her kim güzelce abdest alır ise ne yapar?